Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün konumuz Gene Şeyh Abdur Kadir bin Abdulaziz'in El-Cami' fi Talib ilmi Şerifinden isimli kitabından alıntı yapılmış ve evet, Türkçe bu şekilde ülkelerin hükümleri diye çevrilmiş. Yani İslam İslam ülkesi, küfür ülkesi veya işte e, harp ülkesi, Darül Harp, Darül Kufur, Darül gibi kavramları ele alacağız. E, bu kitap bunu anlatıyor. Burada tabi bazı küfürlük küfür hükmü veya işte e, işte halkının genelinin küfür olup olmamasına yaklaşımlar ülkenin hükümünü bilmekle de alakalıydı. Kısmen görmüştük, mesela demiştik ki e, Darül Kufur'da bulunan bir çocuk genel olarak ne olarak? Kafir olarak kabul edilir veya Darul İslam'da bulunan bir çocuk anne babası bulunmazsa ne olarak Müslüman olarak kabul edilir demiştik yani ülkelerin hükümleri ister istemez genelleme anlamında içinde yaşayanları da verilecek hükümler anlamında etkiliyor şimdi bugünkü işleyeceğimiz konu işte Darul Harb Darul İslam Darul Kufur Darul Redde gibi kavramlar işte neye göre çıkartılmış yani bazılar diyor ki işte arkadaş Kur'an ve Sünnet'te bunun delilleri var mı? İşte hani kuran sünnetten başka şeyi kabul etmeyen arkadaşlar var ya. E, biz de Kur'an-Sünnet'ten başka bir şey kabul etmiyoruz ama sorun şu. Yani Kur'an-Sünnet'i ne kadar anlıyoruz sorunu. E, bu ayrımlarla ilgili diyor ki Vehbe Zuhel'in İslam Fikri'de Savaş Sonuçları isimli kitabında söylediği gibi ülkelerin ikiye ayrılması konusunda Kitap ve Sünnet'ten bir delil olmayıp bunu ancak Peygamber ve sahabe döneminden sonra ki fakihlerin bir istiada olduğu Görüşüne gitmişlerdir. Yani bazı e, alimler demişlerdir ki bunun Kur'an'da, sünnette bir delili yok arkadaş. Buna iştihadi bir konudur. Burada da saptırmalar çok ciddi olabiliyor arkadaşlar. Yani bir yere işte Darül İslam veya Darül Kufur demek yani oradaki hükümlerin değiştirilmesi anlamında. Bazıları bunu iyi niyetle söylüyorlar. Bazıları da işi çarptırmak için. Bu konular çok böyle e, bazılarının hani, dini kendilerinin işine geldiği gibi yorumlayıp çevirip çevirecekleri şeyleri bazı noktalar içeriyor. Konuyu bilmeyenler için e, bu bazı tahtaların alimleri bu tip şeyleri söyleyebiliyorlar. Kim bilir belki bazıları da iyi niyetle söylemişlerdir ama bilinmesi gerekir ki bu ayrım ümmetin alimlerinin icma ettikleri bir konudur ve icmanın da İbn Teymiyen'in dediği gibi kitap ve sünnetten bir delille dayanması gerekir. E, bu ayrım ile ilgili delilleri aktaralım diyor. Şeyh Abdülkadir diyor ki bu konu darul İslam, darül, kufur, darül, e, harp tarzındaki yaklaşımlar e, İslam alimleri tarafından eskilerin ve yenilerin üzerinde icma ettikleri, kabul ettikleri bir konudur. O zaman bunun Kur'an ve sünnetten muhakkak bir delili olması lazım. Çok açık göstergeler olmasa bile değinilecek bazı delilleri olması lazım. Onlara değiniyor şimdi. İlk önce Kur'an-ı Kerim'den deliller. Ee, küfredenler kendilerine gönderilen Resullere dediler ki, muhakkak ki sizi ülkemizden çıkarırız ya da bizim dinimize dönersiniz. İbrahim Suresi 13. Ayet. Burada yani ne yapıyorlar? Ee, kafirler diyorlardı ki, işte inananlara bizim ülkemizden çıkarsınız. Yani kendilerine dair bir ülke atfediyorlar. Burası bizim yaşadığımız topraklar. Hani siz burada yaşamayın. Kavminin müstekbir ileri gelenleri dediler ki, ey Şahib seni ve seninle birlikte iman edenleri ya ülkemizden sürüp çıkartacağız ya da bizim dinimize dönersiniz. Arap sıra 88. ayette burada işte ülkemiz, toprağımız, köyümüz tarzındaki yaklaşımlar nedir? Onların kendilerine dair bir ülkesi olduğunu gösteriyor. Melekler kendilerine zulmedenlerin hayatlarına son verecekleri zaman derlerdi ki ne haldeydiniz? Onlar da biz yeryüzünde zayıf bırakılmıştık derler. Melekler onda hicret etmeniz için Allah'ın arzı geniş değil miydi derler. İşte onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o. Nisa suresi 97. ayette böyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ey iman edenler! Hicret eden mümin kadınlar size geldiklerinde onlara imtihan edin. Allah Allah onların imanlarını daha iyi bilendir. Şayet onların mümin kadınlar olduklarını bilip öğrenirseniz artık onları sakın kafirlere geri çevirmeyin. Mumtayna suresi 10. <gülüyor> İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlarla hiçbir şeyde velayetiniz, yani dostluğunuz yoktur. Enfal Suresi 72. ayette böyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. İşte özel olarak hicretten bahseden bu ayetler, Darül İslam veya Darül Kufur olmak üzere iki tür ülkenin olduğuna açık delildir. Çünkü Şer'i Nas'larda hicret mutlak anlamda kullanıldığında Darül Kufur'dan Darül İslam'a göç etmeyi ifade eder. Yine bu konudaki naslardan biri de şöyledir. Size fasıkların yurdunu pek yakında göstereceğiz. Ara suresi 145. ayet. Yaz ben burada şeyhin çok açık bir anlamda delalet eder sözüne katılmıyorum. Çünkü bu yalnızca bir gösterge. Bu zaten akli delillerle bilinmesi gereken bir şey. Yani Müslümanların çoğunlukla yaşadığı ve İslam'ın hükümlerini uyguladığı yani dar İslam diyoruz bunların olmadığı yerlerde darül kufur diyoruz. Ayet buna yalnızca işaret ediyor. Çok açık bir delil yok dikkat ettiğiniz gibi. Yani işte bizim köyümüzden çıkartırız derken hani bizim köyümüzden çıkartırız, sizin köyünüze göndeririz tarzında bir yaklaşım yok. Yani o yüzden konu bir yerde tabi bazı anlamlarda iştihadi bir şeye dayanmakla birlikte bazı göstergeler var yani o kadar da yani tamamen hiç bir delile dayanmıyor diyenlerin şey de doğru değil. Sünnetten deliller bu daha çok hicretin farz olması ile alakalı deliller. Her Müslüman diğer Müslüman için haramdır. Birbirini desteklemeleri gereken iki kardeştirler. Allahü Teala bir müşrik, müşrik İslam'a girdikten sonra müşrikleri bırakıp Müslümanların yanına gelmediği sürece onun hiçbir amelini kabul etmez. Ne sahibi bunu? sahibi İslam'ı revalet etmiş diyor. Bu, bu hadis yani bu anlamda gerçekten iyi bir delil olabilir. Yani mesela diğer ayetlerden daha açık anlamda. Ama tabii bütün hepsini toplayıp bir araya getirdiğin zaman bunun gücü daha da artıyor. Yani bu hadisten anlıyoruz ki biz, yani kafirlerin yaşadığı bir yer var ve Müslümanların yaşadığı bir yer var. Ee, Müslümanların yanına gelmediği sürece onun işi bir amelini kabul etmez diyor. Yani müşriklerin arasında yaşaması durumunda. Yani nedir? Demek Müslümanların da bir yeri var olduğunu anlıyoruz biz. Ee, i̇bn Ömer radiyallahu diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanların ülkesine Kur'an'la girmeyi yasakladı. Ee, Buhar ve Müslümin'e veat ettiği hadis bu. Yani düşmanların bir ülkesi olduğunu bize gösteriyor. E, o zaman düşmanların bir ülkesi var. Oraya da Kur'an'la girilmiyorsa işte Müslümanların da başka kendine az bir ülkesi olduğu e, mefhumul muhalefeden çıkabiliyor şeyde. İbni Abbas'tan gelen rejim konusunda uzunca hadisin içerisinde Abdurrahman İbn Aff'ın Ömer İbni Hattab'a Mina'da şöyle dediği geçmektedir. Medine'ye kadar bekle. Çünkü orası hicret ve peygamberin sünnetinin diyarıdır. Buhar'da geçen bir haber bu. Nesai'nin sahih bir istatla İbn Abbas'tan şöyle rivayet ettiği e, rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhuma muhacirlerdendi. Çünkü onlar müşriklerden uzaklaştılar. Ensa, ensar'da e, dan da muhacirler vardı. Çünkü Medine'de bir zaman Medine bir zamanlar şirk diyarıydı ve onlar Akaba gecesi peygambere e, gelmişlerdi. Yani Medine'nin bir zamanlar şirk ülkesi olduğunu ama artık şimdi olmaması da nedir bunun iki bölgenin işte Darul İslam ve Darul kufur veya Darul hart diye ayrılabileceğini bize gösteriyor. E Buhuri diyor ki hicretini anlatırken şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelirken şöyle dedim. Ne uzun ne yorucu bir gece fakat beni küfür diyarından kurtardı diye bir şiir okuyor. Yolculuk esnasında kölem kaçmıştı. Nebi'ye gelip biat et, biat ettim. Henüz yanından ayrılmadan kölem çıka geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. ''Ey Abu Hureyre bu senin kölen mi? Ben de Allah için o hürdür.'' dedim ve onu azad ettim. Buhar'da geçen bir hadis bu. Yine Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen ve atkı çalmakla suçlanan muhacire cariyenin kıssasıyla ilgili rivayette bunların arasındadır. Ayşe radıyallahu anhadan aktarıldığına göre Arapların kabilelerinin birinde zenci bir cariye vardı. Onu azad ettiler. O o kabileyle birlikte kalıyordu. Şöyle anlattı. Üzerinde deriden kırmızı atkısı olan bir genç kız çıka geldi. Atkısını yere koydu veya onu düşürdü. Bir kuş da onu et zannederek alıp kaçtı. Atkıyı aradılar fakat bulamadılar. Beni hırsızlıkla suçladılar. Araştırmaya başladılar. Hatta cariyenin avret yerine bile baktılar. Cariye dedi ki, vallahi henüz onların yanındaydım ki kuş geldi ve o atkıyı attı. Aralarına düştü. Dedim ki, işte beni suçladığınız şey. Ben bu suçtan beriyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Müslüman oldu. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, mescitte onun bir çadır vardı kadının. Yanıma gelir ve benimle konuşurdu. Yanıma her gelişinde şu şiiri okurdu. Atkı günü Allah'ın günlerindendir. O beni küfür ülkesinden kurtarmıştı. Ayşe radıyallahu anh'a soruyor, yanıma her gelişinde neden bunu söylüyorsun dediğimde, bu yukarıdaki olayı anlattı diyor Buharı'da geçen bir hadiste. Bu naslar dünya ülkelerinin Darül İslam, Darül Küfür olarak ikiye ayrılmasının kitap, sünnet ve sahabeden gelen nakillerle sabit olduğuna ve Darül küfürden Darül İslam'a hicretin farz olduğuna delildir. Hatta bu ülke, ülkelerle ilgili olarak kitap ve sünnette e, çeşitli lafızlarla özel terimler kullanılmıştır. Ö, ö, örneğin mesela Darül Fasıkın. Fasıklar ülkesi, Ardul Adu, düşman ülkesi, Darul Hicre ve Sünne hicret ve sünnet ülkesi, Daru Şirk şirk ülkesi, Darul Kufr küfür ülkesi. Bunların tümü dünya ülkelerinin ikiye ayrılmasının fakihlerin ortaya koymuş oldukları iştihatlardan ibaret olduğunu iddia edenlere e, cevap niteliğindedir. Bunu iddia edenler yani iyi niyetle iddia edenlerin dışında benim bildiğim kadarıyla şey olarak iddia ediyorlar. Yani aslında böyle bir ayrım yoktur. O zaman buradaki hükümler çok fazla değişik olmaz. Genelde Müslümanlar kendi yaklaşımlarını sürdürmeleri, aynı şekilde işte to diğer toplumları nasıl benimsiyorlarsa bu tarz bir benimseme içerisine gitmeler lazımdır tarzında bir yaklaşım sergiliyorlar. Günümüzdeki işte dinler arası diyalog yaklaşımıyla işte şeyle bu tarz barışçı yaklaşımlarla uygun bir söylem bu. Şehit de diyor ki bu söylediğiniz gibi değil, bunun bak saydığım delilleri var diye. Konuş şimdi bu kadar. Ee, sonra...